Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve AçıkRadyo.com Aynı zamanda da Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını 12. senedeyiz ve, ve 20. yılda tabii 20. yılda muhtemeldir ki yüzü aşmış olmanın mutluluk ve heyecanıyla devam ediyoruz özel yayına Evet bir dinleyicimizle beraberiz Ahmet Okan Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk Hoş bulduk Aslan Evet Evet siz kendinizi bize anlatırsanız... ...çok mutlu oluruz... ...nasıl buluştunuz Açık Radyo... ...macaranız sizin için nasıl... ...gelişti? Açık Radyo... ...evimizde her zaman Açık Radyo... ...yani bu anlamda söylemek gerekirse... E, ...tarihini hiç hatırlamıyorum... ...çok... E, ilk, ...ilk zamanlardan beri dinleriz... E, ...ortam müsait olduğu sürece... ...iş yerimizde, evde... ...aracımızda... E, destek açısından da daha yakın tarihli diyelim destek desteğimizin açık radyo her zaman dinlediğimiz her zaman takdirle karşıladığımız yaşaması da gerekli olduğunu düşündüğümüz farklı bir ses özgür ses Evet çok teşekkür ederim yani siz de neyle iştigal ediyorsunuz benim ben iktisatçıyım İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Ee, çevirmenlik yaptım talebeliğim zamanında, eski zamanlarda. Bu anlattığım 70'li yılların sonları ikinci yarısı. Ee, okul bittikten sonra da e, profesyonel meslek hayatımda e, çalıştım. Daha sonra e, hazır giyim e, e, sektöründe faaliyet gösterdim sanayici, ihracatçı olarak. Daha sonraki dönemlerde gençleri arkamızda yetiştirdiğimiz, beraber çalıştığımız gençlere, çocuklara emanet ederek artık o şapkamızı bir tarafa bıraktığımızı söyleyebiliriz. Bırakmadım da uzaktan gözlemde bulunuyorum. Bir de bizim en önemli geleneğimiz, aile geleneğimiz olan tarım sektöründe. bizim Biz Hatay bölgesinde tarımla iştigal eden bir aile, aileden geliyoruz. Ee, işte son 10 senedir de sertifikalı organik tarım e, ile ihtivaal evet, ediyorum yani oradan son tabii son yıllarda e, bunu çok hızlandırdık 10 senedir sertifikalı üretimi yapıyoruz ama şimdi e, en önemli e, hedefim en önemli e, odaklandığım e, nokta e, nasılsa arkada yetişen sanayi iş kolumuzu yürütecek gençler var e, artık e, Hatay bölgesinin e, emekçilerini, emektarlarını da e, bu konuyla e, ilerletmek, bu konuları onlarla beraber. Bir başka şapkamızda eğitimcilik Ömer Bey, Erastan Bey. Eğitim dediğimiz zaman biz e, Hatay bölgesinde Arsuz, Arsuz e, Hatay'ın bir hmm. ilçesi. Arpa Çiftlik Beldesi'nde bölgesinde bir ilkokulumuz var. Bizim hmm. kendi çabalarımızla yaptığımız ailemizin destek olduğu, desteklediği ve milli eğitimi başladığımız bir okulumuz var. Burada da eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor, desteğimiz devam ediyor. Yani o bölgede elimiz bir ayağımız orada bir ayağımız burada diyebiliriz. Gidip geliyorsunuz yani. Sık Hatta sık gidip ya, geliyorum. Ya. Çok sık gidip geliyorum. Biz ürünlerimizi de ürettiğimiz organik ürünlerimizi de e, Buğday Derneği'nin e, Buğday Derneği'nin patronajında diyelim e, e, İstanbul'daki organik pazarlarda e, Burada takdim ediyoruz e, Tüketicilerle buluşması için gayret ediyoruz Esasında buradan vermek istediğim en mesaj da insanların oraya daha çok gelmeleri Bizden başka birçok üretici e, çabalarını katkılarını e, insanların ayağına buraya İstanbul'a getiriyorlar e, çok meşakkatli bir iş olduğunu söyleyebilirim e, bunu biraz takdir etmek biraz e, çabasını desteklemek açısından da e, çok yararlı olur. O Siz yani bu Feriköy'deki Feriköy. ilk e, açıldığından öncesinden başlayarak yapıyordunuz evet. değil mi? Çünkü o 7 evet. sene, evet. evet, yani, sene oldu. 8 sene oldu. Ama ondan öncesi de. var. Evet, tabii. Yani bir yanımız her zaman ekolojiyle e, iç içeyiz. Her zaman o yanımız e, bilmeden e, bir şey bizi o, o şekilde davranmaya hep itmiştir. Asıl içten bilinmektir e, evet, bu aslında. Dedi, yani e, diyor, asıl diyor. bilinen o herkesin evet. e, doğal eğiliminin böyle olması gerekir evet. diye evet. düşünüyorum. Yani Açık Radyo'da 8 seneden beri daha kurulduğundan beri yani Bomonti'deki, evet. Feriköy'deki... E, Tanıtım sponsoru oldu. Evet. Çok destekledik ve bizim Biliyorum. ayrılmaz Biliyorum. bir Agora. Biliyorum. Bilmez o. miyim şeyin Açık Radyo'nun en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de sizler de tabii ki bu çok sık anonslar. Zaten programlarınız arasında da var. Bu Tohum'dan Hasata programı var. Evet. Diğer çevre yayınladığımız kitaplardan da yani bu konudaki açık radyo kanalı. Onun için açık radyo açık kalmalı. Açık radyo hep açık olmalı diye düşünüyorum. Peki ben bir de şeyi sormak istiyorum Ahmet Bey. Yani benim organik pazarda ekolojik pazar diye Doktor rahmetli Viktör'ün terimiyle hep bahsettiğileri bir şey var. Arkadaşlarım orada da üreticilerden aslında son derece zorlu bir iş olduğunu siz de biraz önce meşakkatli dediniz. Bir de normalde aslında işte herkesin söylediği şey ama biraz pahalı değil mi diye. Hep böyle organik ürünler için söylenen aslında daha da pahalı olması da gerekmez mi diye bir soru sordu. Daha diye. pahalı olması olmamasını tabii tercih ederiz. Ulaşılabilirlik açısından çok önemli onu vurgulamak lazım. Yani gelip alınabilir, satın alınabilir boyutta olması açısından. Bu bir fırsat değil. Yani o şekilde düşünmemek lazım. Yani bir miktar pahalı olmalı elbette. Çünkü biliyorsunuz sertifikasyon, yani bu organik tarımın sertifikalandırma sürecinden başlayarak bir bedel ödeniyor. Bu bedel yani uluslararası aklette olmuş kuruluşlar tarafından. Usullerine uygun şekilde analizler alınmak suretiyle yapılan bir denetlemelerden geçerek ve bunlara ciddi rakamlar ödeniyor. Şimdi biraz tabii daha kolaylaştı. Denetmen sayısı, sertifika kuruluş sayısı biraz çoğalınca rakamlar daha belli bir seviyede kaldı, artmadı en azından evet. öyle diyelim. Bu de kullanılan girdiler ve işçilik maliyetleri organik tarımda çok yüksek. Ee, yani evet, mekanizasy... işte, evet. Tabii, mekanizasyon süreci e, burada tamamen elle yapılan e, e, çapalama vesaire bakımlara e, e, öyle, öyle düşünelim yani bu şekilde e, e, yönlen, yön, yönleniyor oraya doğru gidiyor. Bunun haricinde de kullanılan girdiler e, zaten son derece e, yani pahalı girdiler bir örnek vereyim. Birkaç zaman önce bir tarım ilaçları işte müstahsarları satan bir bayiye gittim. Bir yeni bir müstahsar duydum. Bunu internet ortamında araştırdım. Sordum biliyordu yani söylediğim ürünü biliyordu. Fakat hiç kimse kullanmıyor ki bunu dedi. E tabii kullanmaz çünkü öyle bir rakam söyledi ki fiyatına normal şartlarda herkesin çok rahatlıkla 40 lira civarında atıp kullandığı ürün birkaç bin lira civarındaydı. Ve bundan iki defa atmak lazım arka arkaya. Bu şöyle bir şey. İsterseniz müsaade ederseniz anlatayım nasıl bir e, ürün olduğunu. Bu bir bakteri yumağı aslında. Bunu pulverizatörle suyla karıştırıp pulverizatörle ağaçlara, bitkilere atılıyor bu. Püskürtülüyor. Bu püskürtülen ürün. Ee, zararlıları çiçeği ve e, meyveyi yemek üzere orada bulunan ortamdaki zararlıların ilgisini çekiyor. Gelip bu püskürtülen bakteri yumanı yiyorlar. Bunu yedikten sonra 3 gün içerisinde sindirim sistemlerinde felç oluyor. Sindirim sisteminin felç, yani sinirler üzerinde etkili. Sindirim sistemi felç olunca beslenemiyor zararlı. Yani gidip yiyeceğini yiyemiyor. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde ...kendiliğinden popülasyonu e, azalıyor ve dolayısıyla zararlı e, zararlı sayısı e, yani bitki kurtuldu. Aslında biyolojik bir mücadele. Ha, evet yani kimyasal değil. Kimyasal Kim mücadele değil, biyolojik evet, mücadele. Fakat fiyatını biraz evvel söyledim. Çok basitinden e, üzerinde antidotları e, belirtilen e, o zehir, hakikaten zehir işte attıktan sonra 28 gün... Hiçbir şekilde hasat edilmeyecek. Üzerinde yazıyor arılara, böceklere, çiçeklere, e, yeraltı sularına zararlı. İşte atarken burnunuzu şöyle kapatın. E, i̇şte rüzgar istikametinde durmayın. Elinizi gözünüze götürmeyin. Bin çeşit. yani faydasından çok ne kadar zararlı olduğuna dair mecburen konmuş e, ifadeler var. Bu bakımdan yani fiyat bir tarafta. Diğerinin fiyatını söyledim. Yani birkaç bin lirayı birka iki defa en az atmak, e, kullanmak gerekiyor. Bu bakımdan organik tarım hem meşakkatli bir iş, endişçiliğine çok e, dayanan bir iş. E, hem de bir yandan da girdileri e, pahalı. Onun için bir miktar yani diğer çarşı pazarlarına nazaran bir miktar pahalı olmak zorunda. Evet, sübvansiyone edilmesi yani devlet tarafından desteklenmesi. Devlet tarafından desteklenmesi bir miktar sübvansiyon, sübvansiyon ediliyor, sübvansiyon var ama... Yeterli mi derseniz onu bilemiyorum. Evet onun dışında çünkü şey... diğer farklı ürünlere çok daha kuvvetli evet. sübvasyon yapıldığını da biliyoruz yani. Çukurova bölgesi Türkiye'nin ve dünyada önemli tarım ilacı kullanılan bölgesi. Burası arkasından bir başka ahbabında gene organik pazarlar vasıtasıyla tanıştığım Karacabey Ovası'nda faaliyet gösteren bir üreticiyi dostumdan öğrendim. Karacabey da had safhada e, tarımsal girdi. Yani tarım ilacının... Bulunduğu Zehirlenmiş bir durumda aslında. O da öyle. Yani yediğimiz içtiğimiz şimdilerde çok şey konuşuluyor. E, i̇şte şeker yüklemesi hamile kadınlarda şeker yüklemesi faydalı mı doğru mu yanlış mı tartışmaları yapılıyor. Tabii ki yani bu tartışma elbette yapılsın ama... O hamile kadınların, annelerin, anne adaylarının bakkaldan veya işte neyse dışarıdan aldıkları konvansiyonel ürünlerle hepsinde kalıntı var. Evet. E bu kalıntılar anne vasıtasıyla, dolayısıyla anne sütü vasıtasıyla bebeğe geçeceğinden. Yani birinci tartışma o ama her zamanki tartışma diğeri. Yani yediğimiz içtiğimiz. Evet yani bir avuç aslında bu kimyasal... E Üretim yapan büyük şirketin evet. karları doğrultusunda evet. gezegenin hakikaten evet. perişan edildiği bir ortamda yaşıyor. İnanılmaz, yani açık radyo inanılmaz. Bunu epey dili döndüğünce çeşitli Çok programlarda yapmaya doğru. çalışıyor ama <gülüyor> ne kadar başarabiliyoruz o da ayrı bir tartışma konusu. Ama herkesin söyleyeceği bir çift laf vardır, herkesin yapacağı bir tutam katkı vardır. Sizler bu şekilde yapıyorsunuz bizler üretimdeki zahmetleri e, e, e, organik tarımda uğraşanlar bir kere gelirleri de az olduğu için e, etrafındaki insanlar tarafından zaman zaman da alaya da alınıyorlar. Bu böyle de bir gerçek de var yani ya sen deli misin için bununla uğraşıyorsun e, kime satacaksın bu, bu şekilde konuşmalarda sık sık duyuyoruz. E, Tabi bu büyük bir de e, tersine dünya durumunu meydana getiriyor. Yani aslında kendi kendimiz kendi sonumuzu getiriyormuş gibi oluyoruz ve bundan kar eden de bir tek e, kimyasal e, firmalar e, üre, üre, bu Tamamen zehirleri Tamamen üreten firmalar. Yani çok ciddi bir mücadele. Gene bir dama. başka anımı anlatayım Lütfen. size çok e, kısaca. Gene bir dostum rastladım. Aracılık da geçiniyor yani arıcılığı organik anlamda yapmıyor ama arılarını zaman zaman Tunceli Dağları'na götürür. Zaman zaman Çukurova bölgesinde portakal çiçeği zamanı oraya götürür kovanlarını. Bir seferinde sordum e, niye buradasın? E, sen bu zamanda her zaman kovanlarını çiçek zamanı e, işte Karataş bölgesinde e, havut diye götürürdün. Niye buradasın dedim. Ya dedi gittim geldim nasıl kaçacağımı şaşırdım. Çünkü ...çok zehir atmışlar... ...aralar telef olmaya başlaması... ...nasıl toplanıp kaçacağımı şaşırdım diye... ...düşünün yani bu... ...yani sadece... ...oradaki ürüne atılan zehir... ...o iş için orada kalmıyor arılar canlı. vasıtasıyla bütün canlara bir şekilde inanılmayacak yani inanılmaz bir döngü söz konusu. E zaten şu anda da iki yanılmıyorsam iki şirketin çok büyük dev ve iki çok uluslu şirketin ürettiği ilaçlar dolayısıyla arı popülasyonunun da çok hızlı bir şekilde yok oluşa gittiği bunun da bütün bütün canlılar aleminin yani insanların beslenmesinin yüzde yetmişini sağlayan evet. tozlamayı evet. yapan, polinizasyonu yapan arılar. Bizim bahçemizde de vardı. Bizim bahçemizde de için kullandığımız dört beş kovan. Yani biz ticari anlamda, profesyonel anlamda arıcılık yapmıyoruz ama her bahçede olması gereken dört beş kovan vardı. Bu arılar uçarlar. işte tozlaşmaya yardımcı olurlar. Bu Geçen sene o yani böyle Eylül-Ekim ayı gibi gıdasız kalmasın çünkü çiçek mevsimi değil. Arkadaşlarım toplamışlar ileride bir yerde yakın bir bölgemizde pamuk tarlasının yakınında bir yere koymuşlar. Orada yani bir kendilerini gıda bulsunlar diye. Aralarımız maalesef telef oldu çünkü pama ilaç atmışlar. Atılan ilaçla bizdeki o dört kovan nedir ki yani ufacık bir şey evet. onlarda böyle. Yani bu konuyu çok vurgulamak lazım, çok anlatmak lazım. İnsanlar sıradan gündelik hayatlarını yani dünyanın önemli konularından bir tanesi ancak var olmuş meselesi, meselesi yani bizden sonraki nesillerin sağlıklı nesillerin meselesi iken evet böyle bir konu e, tabii ihmal çünkü o kadar özellikle bizim memleketimizde öylesine yoğun bir gündem öylesine farklı boyutlar öylesine öncelikli olmaması gerekirken öncelik alan konular var ki bunlar e, bunlara sıra gelip konuşulmaya yani biraz da lüks gibi oluyor diyeceğim ama... <gülüyor> ...hani ben içindeyim... <gülüyor> yani hayatmamak meselesi... Hayat hayat ...lüks meselesi. oluyor evet... evet. E, bizim açık e, radyoda... ...açık gazete başta olmak üzere... ...çeşitli programlarımızdaki temel sorumsalımız evet. da bu... ...bizden evet. başka... ...bunları konuşan yok... ...acaba biz deli miyiz... <gülüyor> Valla bize öyle bakıyorlar ama <gülüyor> Artık daha az Siz... diyorlar Daha az deli diyorlar İlk zamanlar daha çok diyorlar, yani. diyorlar da. <gülüyor> Halbuki Asıl köyün delisi biziz tabii <gülüyor> Mahallenin delisi Ama abdal işte o Aynı zamanda <gülüyor> inşallah öyledir evet. Ahmet Bey ne çalacağız Efendim ben size George Brassens'ten hmm. e, Le Copen d'Abor Albümünü getirdim Bunun içinde de Şanson pour l'Avergne'a e, Sevdiğim bir şarkıdır. Evet. çalarsanız. Çok teşekkür ederiz bizimle e, paylaştığınız için. Bu hayatın en önemli konuları belki siz kendiniz uğraştığınız için buna e, şey kendi dar alanınızdan bahsediyormuş gibi gelebilir ama katiyen değil. Bizde yani bundan daha önemli bir konu yok aslında. Doğrusu isterseniz gelirken e, biraz da e, düşündüm acaba insanları bu konuyla ...fazlaca meşgul etmiş olur muyum? En önemli konu bence evet, sizce de öyle ama... vallahi do Doğru doğru. <gülüyor> ama görüyorum ki... ...çok da mutlu oldum yaklaşımınıza. Açık radyo dinleyicilerine... ...buradan da duyuralım. Organik tarımla uğraşan birçok üretici... Herkesin açık radyoya yapılan destek gibi gelip satın alma yoluyla da evet, evet. Değerli Buğday Derneği'nin patronajındaki pazarlara gelip desteklerini hem de sağlıklı beslenmelerinin imkanlarını, yollarını araştırıp bulsunlar derim. Çok teşekkür ederiz. Bir de telefon numaramızı sizden duyarsak dinleyicilerimize Daha, adına e, çok teşekkür ederiz. 212 alan koduyla. 343 41 41. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Elle <gülüyor> tatoise cette chanson doit l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bois quand dans ma ville faisait froid. Toi qui m'as donné du feu, quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim Toi qui m'ouvrit à huche Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin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 Qui n'a pas applaudi quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés Riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand soleil quand tu mourras, quand le t'emportera, te à traversiel au Père éternel. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 12. Radyo Şenliği.